Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasuluna muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Rabbi işrahli sadri ve yesirli emri ve ahlul nukleten min lisani yefkahu qavli Rabbi zidni ilme, Rabbi yesri ve la tuassir, bil hayır Hepinize iyi akşamlar diliyorum sevgili öğrenciler Evet bir haftalık aradan sonra tekrar e, dersimize devam edeceğiz inşallah. Umarım hepiniz, çoğunuzun sınavı daha doğrusu hepinizin sınavı iyi geçmiştir. Soruların tabi nasıl olduğunu kısmında sorsam fena olmaz. Nasıl buldunuz soruları? Evet yavaş yavaş alışacaksınız. İnşallah ikinci dönem daha böyle yoğunluklu bir şekilde artık şimdiden zorlandığınız isimleri ya da zorlandığınız bir takım şeyleri daha aşina bir şekilde devam edersiniz. Evet bu haftaki konumuzun bir kısmını 8. haftanın metninde tahsis ettim. Bir ara verdikten sonra da 9. haftadaki Nesai ve Sünan hakkındaki bilgileri, bilgileri anlatmaya çalışacağız inşallah. Evet ben size yani metnin bir bütün olduğunu dipnotlarda dahil olmak üzere hepsine çalışmanız gerektiğini de söylemiştim. Evet bu haftaki konumuz, bu haftaki konumuzun yani birinci kısmı Cuma namazı, Cuma günü boy abdestliği. Dua istemek ve gündelik hayatta dua örnekleri başlıklarını taşımaktadır. Ünitenin hadisleri, e, mealen cuma namazı cemaat halindeki her Müslümanın kılması gereken bir farzdır. Şu dört kimse müstesnadır. Köle, kadın, çocuk ve hasta. Diğer hadis-i şerif ise sizden kim cumaya gelirse boy abdesti alsın şeklindeki Rivayet meca emin Kumü cummaate fel felyail üçüncüsü ana bizi ortak et ve bizi unutmak kardeşciğim şeklindeki bir rivayet ve diğer ise gündelik hayatta dua örneklerinden oluşmaktadır Evet bab başlığımız artık yavaş yavaş ıslahları kullanıyor ikinci dönemden itibaren yani viten sonra Biraz daha güncellemeye çalışalım. Evet, konu başlığımız, bir başka ifadeyle e, bab başlığımız, Cuma namazı. Bu konuyla ilgili nakledilen bir rivayet var. Antarık bin Şihab, annen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem, قال, El cum'atu Hakun vâcibun ala kullu müslim fi cemaatin illa erba'a, abdün memlukun, ev imraatun, ev sabiyyun, ev maridun. Cuma namazı cemaat halindeki her Müslümanın kılması gereken bir farzdır. Şu dört kimse müstesna; köle, kadın, çocuk ve hasta. şeklinde formüle edilen bir hadis-i şeriftir. hadis-i şerifimiz Ebu Davud'un Kitabı salatında 208 numaralı bab başlığında zikredilmekte. Yani bab olarak numaralandırılmakta ve İbnü'l-Beyşeybî'nin Musannaf'ısının eserinin 2. cildin 18 sayfasında yer almaktadır tabi sadece bunlardan ibaret değil Ebu Davud ki vefat tarihi hicri 275 hadisin raviyesi Tarık bin Şihab'ın Tarık bin Şihab şu yani Hazreti Peygamber'in isminden önce geçen kişi Tarık bin Şihab'ın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in gördüğünü ancak ondan bir şey işitmediğini söyler Şimdi peki bakınız şimdi bu rivayeti kim naklediyor? Ebu Davud. Ebu bir bizzat naklettiği rivayetin sonunda hadisin ravisinin tarih ve şihab olduğunu ve peygamber gördüğünü ancak ondan bir şey işitmediğini söyler. Ne demektir bu? Hazreti Peygamber'i görmekle beraber ondan herhangi bir şey işitmemiştir. Yani rivayet etmemiştir anlamında. Ancak Nebevi vefat tarihi Hicri 676, bu söz üzerine şu değerlendirmeyi yapar. Tarık peygamberden bir şey işitmemiştir. Sözü hadisin sıhhatine zarar vermez. Çünkü bu durumda hadis, evet sahabi mürseli oluyor. Sahabi mürseli ise hem bizim şafi alimleri, hem de Ebu İsak el-İsferayeni hariç, bütün alimler nezdinde hüccetir. İbni Hacı el-Askalani ise, bahis konusu hadisin ricalinin olduğunu ve konu hakkında isnadı sahih başka tarihlerin bulunduğunu ifade eder. Şimdi bizim elimizde şöyle bir bilgi geçse. Senede baktığımız zaman Tarık bin, an Tarık bin Şihab, Anne sallallahu aleyhi ve sellem. Ve biz de bunun Tarık bin Şihab'ın sahabi olduğunu söylesek. Mesela böyle bir e, soruyla karşılaşsanız. Şimdi Tarık bin Şihab'ın e, sahabi olduğu kesin sahabi olduğu kesin olduğuna göre -nebi sallallahu aleyhi ve sellem e, şeye baktığımız zaman çizgisine baktığımız zaman doğrudan e, bize ulaşacak algı şudur. Elbette sahabiyi Hz. Peygamber'den hadis rivayet etmiştir. Yani bizzat Hz. Peygamber'den işitmiş ve onu nakletmiştir diye anlarız değil mi? Fakat Ebu Davud nakletmiş nakletmiş oldu bu rivayette. Tarık bin Şâb'ın Hazreti Peygamber'i gördüğünü yani sahabi vasfını alabilecek Müslüman olması ve Müslüman olduğu halde Hazreti Peygamberi görünmüş olması şartını en azından asgari noktada yerine getirmiş oluyor. Dolayısıyla bu asgari şartı yerine getirdiği için de ve bu şekilde de bir senette formüle edildiğine göre elbette bizim aklımıza şu gelir, Tarık bin Şahab Hazreti Peygamberden hadisi işitmiş ve onu nakletmiştir diye anlarız. Ancak buradaki şu kayıt Hazreti Peygamber'i görmüştür ama hadisi işitmemiştir. Yani Hazreti Peygamber'de herhangi bir hadis işitmemiştir diye bir kayıt geldiği andan itibaren durum biraz değişmektedir. Yani usul açısından baktığımız zaman görüntüde Tarık bin Şahab'ın Hazreti Peygamber'den işittiği anlaşıl anlaşılmakta An ancak e onun Görmüş olmakla beraber ondan rivayet etmediğine dair bir kaydın gelmiş olması isterseniz kafalarda soru işareti bırakmaktadır. Her ne kadar hadisin sıhhati açısından bir zarar vermiş olması dahi ki biz buna hadis usulünde sahabi mürseli ismini veriyoruz. Peki bu nereden kaynaklamış olabilir? Yani işitmediği halde nasıl olur da Hazreti Peygamberden işitmiş gibi rivayet eder? Şeklinde bir soru akla gelecek olursa bu konuyla ilgili olarak şu usule, usule dair şu bilgi vermemiz gerekir. Şimdi öyle zannediyorum ki usulde görmüşsünüzdür. Daha doğrusu gördüğünüzü düşünerek bu bilgiyi aktarıyorum. Senette geçen her bir sahabi râvinin senette geçen her bir sahabi râvinin ya da galem nebiyü sallallahu aleyhi ve sellem ya da Raitun Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem şeklindeki bir ifadeyle e, senette karşılaştığınız zaman bu, lütfen buraya dikkat edin. Her zaman o sahabinin naklettiği rivayeti yani metni devamlı Hazreti Peygamberden işittiği anlamına gelmez. Bak her zaman gelmez. Bunun anlamı şu. Sahabi Hazreti Peygamberden işitmediği halde bir başka sahabiden yani nakletmiş olduğu metni nakleden bir başka sahabiden duymuştur ama o sahabinin ismini anlamıştır. Dolayısıyla burada bir sahabinin bir başka sahabinin ismini zikretmeksizin doğrudan Hazreti Peygamber'den nakletmesi söz konusudur. İşte bu tür rivayetlere biz usulde burada da belirtildiği gibi sahabi münseni diyoruz. Peki o takdirde niçin doğrudan Hazreti Peygamber'den nakletmiştir? Hatırlarsanız şunu da ifade etmiştim. Hz. Peygamber zamanında bir kere sahabe-i kiram yani sahabi en şöyle söyleyeyim e, entelektüel seviyesi ya da bilgi seviyesi en yüksek derecede olan bir sahabi ile sadece salt anlamda imani noktada olan ama bilgi düzeyi yok denecek kadar olan bir sahabinin bile anlayışında şu vardı. Her kim Hz. Peygamber adına yalan söylerse o cehennemdedir anlayışı o sahabe arasında zaten yaygın olduğu için, her kim de Hazreti Peygamber adına yalan söylerse, cehennemdeki yerine hazırlansın, ya da bu, bu mealdeki, bu minvaldeki pek çok rivayeti, sahabe zaten, daha doğrusu bu anlayışı sahabe zaten farkında olduğu için, ister istemez, her ne olursa olsun Hazreti Peygamber adına yalan söylemesi mümkün değildir. Böyle bir anlayışa sahipler ve bir sahabi bir başka sahabeden naklettiği zaman da o diğer sahabinin Hazreti Peygamber adına yalan söylemeyeceğini düşündüğünden dolayı zaman zaman sürekli hep e, o tür sahabilerin yani bizzat kendilerinden işitmiş oldukları sahabinin isimlerini her zaman ya da sürekli adını anmak durumunda değillerdir. Yani o dönemde böyle bir anlayış vardı. Bundan dolayı da çünkü sahabi bir başka sahabiye daima yalan söylememe açısından güveniyorlardı. Ha hatalı nakilde bulmuş olabilirler. O ayrı bir şey ama Hazreti Peygamber adının yalan söylememeleri e, kendi aralarında cari olan bir anlayıştı. Bundan dolayı da bu tür konumlarda e, biz buna usulen sabi mürseli diyoruz. Burada da şeyin belirttiği gibi e, Nebevin belirttiği gibi hüccet yani normal bir e, Müsned hadis statüsünde manen tabi bu anlamda değerlendirmemiz gerekiyor. Yani bundan dolayı bir sahabeye bir taan edilmesi gerekecek herhangi bir durum söz konusu değildir. Evet usule dair biraz ayrıntısı, ayrıntılı olarak vermeye çalıştığım bu bilgi aklımızdan çıkartmayalım. Yani zaman zaman bu tür şeylerle karşılaşırız. Bir sahabinin ismi doğrudan sanki Hz. Peygamber'den nakledilmiştir. Ancak daha sonraki kaynaklarda ya da başka kaynaklarda o sahabenin Hazreti Peygamber'den o rivayeti işitmediğini e, bizzat onun başka sahabeden duyduğuna dair bir bilgiyle karşı karşıya kalırsanız bunu kesinlikle diğer e, ravilerle karıştırmamamız gerekiyor. Evet bu ufak usule dair ve tarihi bilgiye dair bu bilgiyi verdikten sonra e, tekrar dönelim konumuza. Hadis aynı lafızlarla İmamiye şiasının kaynaklarında Resul-i Ekrem'den de rivayet edilir. Ayrıca Ebu Abdillah'tan ki İmam Cafer Sadık'tır şu şekilde nakledilir. Şüphesiz Allah Azze ve Celle her yedi günde otuz beş namaz farz kıldı. Onlardan birisi edası her Müslümana vacip olan bir namazdır. Şu beş zümre bundan müstesnadır. Hasta, köle, yolcu, kadın ve çocuk. Buradaki, bu rivayete, buradaki rivayet arasında bir fark var burada yolcu geç, geçmektedir. Ebu Cafer el-Bakır'dan nakledilen haberde ise cemaat içinde farz kılınanın cuma namazı olduğu ve sözü edilenlere ilaveten bitkin, yaşlı, deli, ama ve iki fersah mesafeti olan kimseler olmak üzere dokuz cümlenin ondan muhaf tutulduğu da zikredilir. Kısacası hadis cuma namazı ile kimlerin mükellef olduğu sualine açık olarak cevap verir. Buna göre Akil bali, hürriyeti elinde ve sıhhati yerinde olan Müslüman erkeklere cuma namazı farzdır. Müştehit imamlar cuma namazının ikamet dışındaki vücud şartlarını bu hadisten çıkarmışlardır. İkamet şartı yani yolcuya farz olmadığına dair hüküm ise başka bir hadise dayanır. Bununla beraber kendilerine cuma namazı farz olmayan kimseler bir imkan bulup cuma namazını iştirak etmeleri halinde öğle namazı kılmış sayılırlar. Aslında cuma namazının mutlak manada farziyeti ayet-i kerimeli sahiptir. Yani şimdi eğer cuma namazının farziyeti noktasında delil gösterilecek olursa tabii elbette bu hadisten önce bir ayet-i göstermemiz gerekir. Yani ilgili ayet-i kerime Cuma suresine geçer. Es'sal billah ya ehlizine amenu iza ve zerul bey'. Öyle zannediyorum ki bu ayet-i hemen hemen herkes bilir. Evet, hemen hemen herkes bilir. Ey iman edenler, cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. İlgili hadis ise, ayetin mutlak hükmünü, buradaki mutlak hüküm nedir? Herkes için geçerli kılmakta. Yani kadın erkek, ey iman edenler ifadesi hem kadına da hem de erkeğe de ihtiva eder. Bununla beraber ilgili hadis ise ayetin mutlak hükmünü takyit yani kayıtlamakta ve umumi hitabını tahsil ederek istisnaları beyan etmektedir. Hatabi vefat tarih 188 kadınlara cuma namazının farz olmadığı konusundaki fukuhanı icmanı da nakletmiş olur. Peki şöyle söyleyeyim. Cuma namazının farz kılındığına dair ilgili ayet-i kerimeyi ve onun devamındaki ayet-i kerimeyi şöyle bir okursanız cuma namazının yani cuma suresinin en sonlarına baktığınız zaman bu ayet-i kerimenin hangi hal ve şartlarda nazil olduğuna dair bir bilgi bizzat ayet-i kerimeden rastlarsınız. İlgili ayet-i kerimede yani bu ayetten sonra yani e, اِذَا نُودِيَ لِسَّلَاتِ مِيَوْنِ يَوْنِ الْجُمَاتِ فَسْعَوْا اِلَا اِذِكْرِ sonra geçen kısımlarda ise ayet-i kerimede şu vardır. Yani onlar bir, e, niye gereçcesini gereçcesini söyleyeceğime bak. Onlar diyor, sahabeye atfen söylüyor tabii. Bir cuma namazı esnasında, cuma namazı esnasında Hazreti Peygamber hutbedeyken o sırada dışarıdan kervanın geldiğini ve kervanın gelmesi durumunda da yani malum işte kervanın gelmesiyle beraber işte alışverişin başladığını ve eğlencelerin tertip edildiğine dair bir şey var, bir gelenek vardır. İşte dışarıdan cuma namazı esnasında kervanın geldiğine dair bilgide gelince böyle bir nida ile karşılaştıkları zaman, duydukları zaman mescitteki Müslümanlar, tabii bu arada Hazreti Peygamber hutbe irade ediyor. Tam o sırada ayet-i kerimede geçtiği üzere ve terekuyke gaima seni böyle dimdik ayakta bırakırlar. Yani e, amiyane tabirle seni e, tek başına bırakırlar. Daha farklı bir ifade var da onu kullanmama gerek yok. Dolayısıyla sadece Hazreti Peygamber'in etrafında birkaç tane sahabi kalıyor. Geriye kalan e, tamamı yani mescit e, dolu olduğu halde Hazreti Peygamber dinlerlerken daha sonra e, kervanın geldiğini duyunca hepsi mescidi boşaltıyor. Yani camiden çıkıyorlar ve ticarete ve alışverişe ve eğlenceye koşuyorlar. İşte bunun üzerine bu ayet-i kerime nazil olmuştur ki ayetin devamında da bu duruma açıkça işaret etmektedir. Cuma namazının muhtemel olması için bir de sıhhat şartları vardır. Şimdi burada ifade edilen bilgi ve bilgi ve beyanlar tamamen işin fıkıh yönüyle alakalı biyusuzdur. maalesef belli bir dönemde daha fazla yoğunluktaydı şimdi e, o kadar olmasa bile işte belli bir rejimin ya da belli bir düzenin e, farklı ülkelere, farklı e, hususlara e, intikali neticesinde e, cuma namazı kılmayanlarla ilgili bir takım e, oldukça kitaplar, e, risaleler e, işte yazılar vesaire vesaire sohbetlerde buna benzer e, hususlar olurdu. O, o da neydi? Daha ziyade yani İslam devleti olmadığı takdirde cuma namazını kılmayacak. Yani devlet başkanı Müslüman değilse ya da kurallar şer'i kurallar şeyler hukuk şer'i kurallara göre yönetilmiyor ise o ülkede cuma namazı kılmaz ta ki cuma namazı kılınma şartları tam tekmil edilinceye kadar mücadele etmek gerekir şeklindeki bir anlayış 1980'lerden itibaren yani 1980'nin öncesinde başlamıştı bu Türkiye'de dünyanın değişik yerlerinde ve daha sonra dalga dalga yayınmaya başlandı. İşte yine Müslümanlar arasında buna benzer bir takım fitne ve fücurlar maalesef ortaya çıktı. Cuma kılanlar kılmayanlar bir başka ifadeyle cumasızlar şeklinde bir söylem de ortaya gelmiş oldu tabii. Halbuki hatta bunun da daha ötesinde malum Türkiye'de bir de şey vardır... Bunları, bunları benim size anlatmam gerekiyor ki neyin din, neyin tedeyyü, neyin siyaseten bir takım hadiselerin ortaya konduğunu yani siyasi bir takım e, olayların ya da bir takım tepkilerin e, dini uygulamalara nasıl ve ne şekilde yansıtıldığını anlayasınız diye. Şimdi bunların öte, biraz önce söylediğim gibi cumasızlarının ötesinde bir başka e, husus daha vardı. Yani şayet cuma namazı, işte cuma namazının fıkhi olarak e, işte belli bir tarihte ortaya atılmış olan şartları vardı. Bu şartlar tabi tamamen Hazreti Peygamber'e isnat edilen ya da sahabeye isnat edilen sözlerden sözlerin ötesinde e, bazı fakihlerin ortaya koyduğu şartlardı. İşin e, doğrusu o konuya çok fazla girmek istemiyorum ama mesela e, zalim imam yani zalim bir devlet başkanı olduğu yerde Yahutta şerif şerife uygun hareket etmeyen e, devlet başkanının ya da emirlerin olduğu yerde cuma namazı kılılmaz şartı e, şeklindeki siyaseten gösterilmiş olan bir tepki e, daha sonraları bu şeye doğru dönüşmüştür. Artık dinin dini uygulamanın bir gereğine dönüşmüş maalesef. Ve bunun üzerine de e, bunun bir şartı olarak e, yani bu durumda dahi cuma namazı kılınsa e, kabul olur mu olmaz mı şeklindeki bir tereddüt ya da bir şüphe meydana gelmiş. Ve bu şüpheyi de ortadan kaldırmak adına <gülüyor> işte zühri ahir dedikleri zühri ahir dedikleri e, bir namaz ortaya çıkmış. Yani bir namaz diyorum. Şimdi çok gariptir. Şimdi e, cumaya gidiyorsunuz. Tabi bunu erkekler çok iyi bilir. E, cumaya gidiyorsunuz. E, sünnetini kılıyorsunuz. Farzını imamla kılıyorsunuz ve ardından da işte gerekirse sünnetini kılıyorsunuz bunun ardından ya cuma namazım kabul olmazsa tırnak içerisinde ya cuma namazım kabul olmazsa diyerek tekrar bir dört rekat daha namaz kılıyorsunuz bu namaz şey tedbiren şu imiş şayet cuma namazım kabul olmazsa bu kıldığım namaz öğle namazının farzı hiç olmazsa bunun yerine geçsin yani zühri ahir dedikleri bir namaz çeşidini böylece Hazreti Peygamber sonrasında ve daha sonraki dönemlerde tabi böylece icat etmiş oldular. Dediğim gibi bir zamanlar siyaseten belli bir tepkiye yönelik olarak almış olan bir karar bir devlet başkanına ya da bir emire ya da bir halifeye karşı almış olan siyasi bir karar neticesindeki husus bir bakmışsınız ki ibadet formuna dönüşmek suretiyle ibadet formuna dönüşmek suretiyle insanlar üzerinde baya bir etki yapmıştır. Arkadaşlar şunu bir kere hiçbir zaman aklımızdan çıkartmayalım. İbadete şüphe olmaz. Bir şey ya vardır ya yoktur. Şüphe gözüyle baktığınız zaman o bir kere ibadet sayılmaz. Yani o namazın kabul olmaz ya varırsanız bir namazın başına kabul olmayacak. ...acaba kabul olur mu olmaz mı diye varırsanız o zaman e, o namazı kılmamanız gerekir. E, zaten şartlar meselesi tamamen e, ortaya konulan şartlar meselesi... ...daha ziyade Hazreti Peygamber'den gelen rivayetlerin dışındakileri kast ederek söylüyorum. Tamamen içtihadi bir meseledir ve dönemseldir. Dönemsel olan bir takım hareketlerden dolayı... tutup'ta tutup da özellikle siyasi merkezli bir takım şeylerden dolayı, kararlardan dolayı... ...ibadete siyasi bir mekanizmayı yükleyemezsiniz. Velhasıl-ı keran, e, bu durumda zürri ahir denilen namaz hali hazırda Türkiye'de de e, pek çok yerde e, kılmaktadır. Kılanlar da vardır. Ama şunu e, ifade etmekte fayda var. E, İbadete yaklaşmada şüphe irad olunmaz. Yani şüpheyle ibadetin başına varamazsınız. Ya kabul olmasa diyerek değil. Kabul olmayı umarak varırsınız. Olduğu gibi bırakırsınız. Üzerine ziyadelerle bir takım ilave ilave Dinin kendisinde yani din koyucusunun bizatihi kendisini ortaya koymadığı bir takım ibadetleri e, formelleştirerek yeni ibadet tarzları ya da şekli, şekli uygulamaları siz bunlara ilave edemezsiniz. Bu hiçbir zaman doğru olmaz. Çünkü bu takdirde e, fitne ve fucur hem toplum arasında fitne fucur meydana gelir hem de dine yeni bir e, dini e, ibadet formatının yani formu olarak... Yeni bir şeyler katmış olmak suretiyle e, dini daha da farklı şekillere e, sokmuş olursunuz. Dolayısıyla cuma namazının işte, asgari belli şartları vardı. Üç kişinin olduğu yerde ve yani cemaat olunabilecek olan yerde, kimisi üç kişiler, kimisi beş kişiler vesaire her neyse. E, toplan, bir topluluğun olduğu yerde orada cuma namazı, tabii hür olmak kaydı elbette köleler zaten namaz kılamazlar bu, bu anlamda. Tabii şu külelikten şu anda bahsedemezsiniz. Yani resmi anlamdan bahsediyorum. Dolayısıyla da e, zaten hasta olan zaten gidemez. O, o da malum. Asgari bu şartları yerine getirildikten sonra e, bu çerçevede e, cuma namazına eda edilmesi lazım. İşin aslına bakacak olursanız gerçekten hakiki anlamda cuma namazı idrak edilmiş olsa... E, Hangi anlamda? Belki büyük şehirlerde çok fazla anlam ifade etmeyebilir dersiniz ama onun da istenirse formülü bulunabilir. Ama küçük yerlerde insanlar hiç olmazsa Cuma namazı vesilesi bir araya gelirler. Ee, küçük yerlerde e, yani henüz daha kapitalizmin ya da modernizmin e, üzerlerine kök salmadığı toplumlarda insanların bir takım dertleri, dertlenmeleri esasında mümkün olabilir. gerçektin icra edilebilse bu Cuma namazı. Onun için bu cuma namazından e, Müslümanlara soyutlayarak bir takım fitnecilerin e, fitne ve fücur sahipliğinin ortaya atacağı bir takım şeylere e, hem akli hem nakli e, e, hususlar açısından bakıldığı zaman kesinlikle itibar edilmemesi gerekiyor. Evet burada şimdi vakit, malum cemaat, hutbe, şehir, cami ve imam. Bu şartların ilk üçünde yani vakit, cemaat ve hutbede Teferruattaki bazı ihtilaflar bir tarafa müştehit alimler ittifak halindedir. Son üçü şehir veya şehir hükmünde olan bir yer ya da cami bir yerleşim merkezinin tek camide kılınması gibi ve imam cuma namazının devlet başkanı veya onun selahiyet verdiği kimsenin kıldırması ise esas itibariyle ihtilaflara mevzu olmuş tarafların görüş ve deliller hususunda zengin bir kitabıya teşekkür etmiştir. Yani şunu unutmayalım bunu yine geçen derslerde de söylemiştim. Eğer bir konuda bir konuda ihtilaf varsa, bir konuda şayet ihtilaf varsa orada tek doğru, daha doğrusu tek doğruyu siz budur diyemezsiniz. Hanefilerin bu konuda zikrettikleri en önemli delil şu hadisi. Kim cuma namazını benim hayatımda veya benden sonra başında adil veya zalim bir devlet başkanı var iken onu hafife alarak veya inkar ederek terk ederse Allah onu ona dirlik düzenlik vermesin. İlgili rivayetin geçtiği kaynağa bakıyoruz. 10 İbn Maci İkame bölümünde geçmekte. Cabi bin Abdullah'tan rivayet eden bu hadisin Ali bin Zeyd bin Cüd'an veya Abdullah bin Muhammed el-Adavi gibi bazı ravileri bakınız bunun altını çizmeniz gerekiyor. münkerr Hadis münkerr Hadis olarak görülmüştür. Hanefi hadis alimi Tanevi bu şu Tanevi ifadesi bazı kitaplarda Tehanevi diye geçer. Tehanevi Şöyle yazayım ben de. Bazen böyle yazılır ama okunuşu Tanevi diye okunur. Tanevi söz konusu hadisin senedinin hasen olduğunu ifade eder. Ne var ki bu hükmün dikkate alınması halinde bile söz konusu devlet başkanı bulunmadığı veya bulunup da izin vermediği takdirde cuma namazının sahih olmadığı neticesi çıkarılmamış Böyle bir durumda cuma namazını kılmayanların sorumlu olmadıkları manası anlaşılmıştır. Nitekim muhtelif sebeplerle devlet başkanlığı veya iznin bulunmadığı hallerde cemaatin kabul ettiği bir imamın arkasında hatta kötü niyette izin verilmemesi halinde bile cuma namazının kılınabileceği birçok fakih tarafından dile getirilmiştir. Dolayısıyla bu konuda... E Şimdi ben, belki pek çok yerde böyle bir anlayış şu anda gözükmeyebilir. Yani siz karşılaşmayabilirsiniz ama e, dünyanın değişik yerlerine gittiğiniz zaman, kaldı ki Türkiye içerisinde hala mevcut, hala cuma namazını kılmayan insanlar var, ya Müslümanlar var, işte bu şartlardan tanesinin yerine getirilmedi diye e, maalesef karşımıza çıkma hatadır. Ama işte bu delilleri e, bizzat gördüğünüz takdirde e, bunlar ne derece haklı olmadıklarını en azından bu noktada görmüş oluyorsunuz. Cuma namazı ile diğer namazlar arasında bir fark bulunmadığını, sair namazları eda ile yükümlü olan kimsenin cuma namazını eda ile de yükümlü olması gerektiğini, açık bir nas olmaksızın Allah Teala'nın ilgili emrinin umumi oluşunu tahsis etmenin caiz olmadığını ifade eden en büyük zahiri alim İbn Hazm, konu hakkındaki kanaatini kendince kendine has usulüyle bir sual sorarak açıklar. Cuma ve Cuma cemaatindeki imam ile sahir namazları ve cemaatindeki imam arasında bir fark yoktur. Doğru. O halde muhalif görüşte olanların sahir namazları değil de sadece Cuma namazını devlet başkanına havale etmeleri hangi gerekçeden kaynaklanır? Şimdi gerçekten şimdi zahiri alim diye zaman zaman e, tenkilde tabi tutulur i̇bn Hazm. E, buna rağmen i̇bn Hazm bu zahiri anlayışa istinaden oldukça enteresan bir delil, daha doğrusu bir gerekçe ortaya koyar. Cuma ve Cuma cemaatindeki imam ile sair namazları ve cemaatindeki imam arasında bir fark yok. O halde muhalif görüşte olanların sair namazları değil de sadece Cuma namazını devlet başkanına havale etmeleri hangi gerekçeden kaynaklanır? Velhasılı kelam hakkında Allah'ı anmaya koşun emri bulunan ve cuma gününden daha faziyetli bir gün üzerine güneş ne doğar ne de batar Buyurulan bir günün ibadeti nakli veya akli bir takım gerekçeler ileri sürülerek terk edilmemelidir. Şimdi burada esasında bu cümleye şöyle, şöyle bir de şerh düşmek gerekiyor. Ee, tam sayı anlamda bir nakli bir delil yok. Yani sıhhat çerçevesi açısından baktığımız zaman. Zaten akli olması mümkün değil. Bakınız en basitinden en basitinden eğer cuma namazı için böyle bir şart koşuluyorsa diğer namazlar için aynı şartın koşulması gerekir ki o zaman bu namazları kılmamak gerekir. Gün türlü bahanelerle cumayı ihmal değil aksine imkan ve şartları zorlanarak onun ihya günüdür. Maddi ve manevi faydası olan sosyal, ahlaki, siyasi birçok hikmeti bulunan cuma namazını kılabilmek için her türlü imkan seferber edilmeli, cuma kılınmayan ülkelerde kanuni çerçevede mücadele verilerek gerekli izin alınmalıdır. Cami ve mescitlerin tayin edilen imam hatiplerin sayesinde bugün cuma namazını kimin kıldıracağı hususunda herhangi bir rekabet ve sosyal kargaşa olmadan emniyet ve huzur ikliminde ibadet yerine getirilebilmektedir. Müslümanlara düşen vazife her yönüyle Cuma'nın saadet aslındaki fonksiyonunu yaşatabilmek için gerekli tedbiri almaktır. Yani teknik anlamda ve özel e, bir takım gere özel hukuki düzenlemelerle bu, e, bu e, icranın yani cuma namazının icrasının ya daha doğrusu sosyal dokuyu bütünleştirici birlikteli ve beraberliği bütünleştirici belli bir e, zaman dilimi içerisinde yer alan bu ibadeti daha e, farklı konumda ama daha e, sosyal ağırlıklı olarak bir şekilde genişletmek gerekiyor. Cuma günü Müslümanlar için dini bir sembol, bir bayram ve haftalık toplu bir ibadet günü. Cumartesi günü Yahudiler, pazar günü Hristiyanlar için bir dini şiar yani sembol. Hem haftalık tatil hem de toplantı ve ibadet günüdür. Birçok İslam ülkesinde tatil Cuma günüdür. Cuma hazırlığı ve namaz için hiçbir sıkıntıyla karşılaşılmadan ibadet yerine getirilebilmektedir. Cuma gününün tatil olmadığı halkı Müslüman ülkelerde, Yönetimler tarafından en azından cuma namazı kılabilecek kadar izin verilmesi Müslüman'ın en tabii hakkıdır. Bu da zaten veriliyor. Hukuk devleti vatandaşın ibadet hürriyetine kısıtlama getiren bir her türlü engelin aşılmasında gereken tedbiri almak durumundadır. Netice olarak, fıkıh mezhepleri, vahdet ve tevhid dini olan İslam'ı açıklayan, yorumlayan ve kolaylaştıran birer mektep hüviyetindedir. Şu veya bu sebeple cuma namazını kılmayan Müslümanların, şu açık ayet ve hadis üzerinde tekrar düşünmelerini arzu ediyoruz. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrıldığınızda alışverişi bırakıp Allah'ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Kim cuma namazını hiçbir geçerli sebep, maziret zaruret olmasın üç defa terk ederse Allah onun kalbini mühürler şeklinde geçen bir civayette dikkat almamız gerekiyor. Evet. Özellikle bu cuma namazı konusunda e, konusu üzerinde biraz durmamız gerekiyordu. E, dediğim gibi maalesef e, ülkemizde de az olsa ama az olmakla beraber e, etkilerde bir hayli olan e, böyle bir fitne ve fücurun yani cumasızlık fitne ve fücurun e, ülkemizde e, kol gezdiğini, değişik farklı rejim veya da düşünce ve inanç sahipleri tarafından da e, bunun sürekli beslendiğini dikkat almamız. Ya da bir arada şey vardı. Farklı farklı alternatif cumalar da vardı biliyorsunuz. En azından e, duymuşsunuzdur. Alternatif cumalar ve alternatif cuma namazlarını kılma tarzında. Tabi bunlar e, bir Müslümanın birlik ve bütünlüğünü tamamen e, ortadan kaldıran e, fiiliyattır, uygulamalardır. <gülüyor> aklı başında olan aklı başında olan müslüman hiçbir zaman bu tür oyunlara gelemez. Dediğim gibi gerçekten aklı başında olan müslümanların sayısının artması lazım. Aklı çalıştırmayan insanların başına hem insanların başına ayet-i kerime de geçtiği üzere daima pislik yağar ve o pislikte yağmaya devam edecektir. Pislikler değişik olabilir. Kimilerin başına bomba yağar, kimilerin başına Farklı şekillerde musibet ve bela gelir. Fitne ve fucurlar yaygınlaşır. Ondan, Bundan dolayı bu türlü şeylere itibar etmemek, hatta buna da fırsat vermemek icap etmektedir. Evet, Cuma günü boy abdesti. Buraya, buraya da biraz kısaca değinelim Çünkü düz bir okuma mantığıyla bazı rivayetler okunduğunda... ...insanlar sanki bunu bir zaruretmiş gibi... Yani bu rivayeti bir zaruret misabesinde değerlendirmişler. Hatta zor, zorunlu olduğunu dahi hatta daha faziletli ve üstün yani daha sevap derken de diğerin olmayan halin daha sevaplı olduğu şeklindeki bir anlayışlar sevk etmişlerdir ki bu da esasında e, yorum gerektiren bir husustur. Nakledilen rivayette e, Abdullah İbni Ömer'den gelen rivayette Hazreti Peygamber şöyle dediğini ifade etmiş. Men camin cum'a fel, yâ, fel Hatırlarsanız şunu ifade etmiştim. Ne zaman ki Hazreti Peygamber'in hadislerini okuyorsunuz, ne zaman ki ayet-i kerimeyi okuyorsunuz 1400 sen, 1400 küsur sene öncesinde kendinizi otomatik olarak orada hazır, et, hazır hissetmeniz gerekir. Şimdi eğer o döneme gitmezseniz, o dönemin sosyal şartlarını e, siyasi şartlarını yani siyasi şartlar derken kastettiğim kabilecilik anlayışının yani e, Müslümanlar arasındaki e, öteden beri olan kabilecilik anlayışını e, ya da yapılanmayı yapılanmayı sosyal da okuyor <gülüyor> gözünde bulundurmazsanız ve o günün şartlarını insanların yaşam biçimini yaşam tarzını dikkate almadığınız takdirde Tınak içerisinde iki çok sloganik tarzdaki takım ifade ya da beyanları herkese teşmil etmeye kalktığınız takdirde büyük yanlışlar yaparsınız. Bu maalesef bu şekilde gerçekleşmekte. İlgili hadis-i şerifte, Mence'a min kumun cümâ fel yasil. Şimdi, Bazı rivayetlerde felliyahu tesir diye geçer. Onu da bu arada vermiş olan Müslüm Cuma bölümünde geçiyor. Cuma günü boy abdesti konusunda alimler arasında görüş ayrılığı bulunmamakla beraber gusül abdestinin Cuma günü için mi yoksa Cuma namazı için mi meşru kılındığı yani gün ya da namaz konusunda hüküm itibariyle Cuma gusülünün dindeki yeri değeri ve ne derece bağlayıcı olduğu hususu tartışılmıştır. Zahirlerin de içinde bulunduğu bazı hadis alimlerine göre buluya ermiş her erkek ve kadının cuma günü boy alması vaciptir ya da farzdır demişler. Kuşlu'nun farz oluşu cuma namazı için değil, cuma günü için. Yani gün ve namaz arasındaki ayrımı daima gözetmek gerekiyor. Onlar bu konuda şu hadis ve sahabe ta tatbikatını esas alırlar. Ebu Said el-Hudriye Radıyallahu anh, Resulullah'ın her akil bali olan kimseye cuma günü gusletmek, misvak kullanmak ve imkan bulursa hoş koku sürünmek vaciptir buyurduğuna, buyurduğuna şehadet ederim demiştir. Hadisi Ebu Said el-Hudri'den rivayet eden Amr bin Süleym şöyle demiştir. Guslim vacip olduğuna ben de şehadet ederim ama misvak kullanmak ve koku sürünmek vacip mi değil mi? Onu Allah, onu Allah bilir ama bu rivayette böyledir. Şimdi ayrıca onlar hiçbir sahabeden cuma günü'nün farz oluşunu düşüren e, sahip bir rivayet gelmediğini de söylerler. Hanefilerin içinde bulunduğu cumhura göre, cuma günü boy abdesti almak sünnettir. Gusrünün sünnet oluşu gün için değil, cuma namazı içindir demişlerdir. İmam Ebu Hanife'nin cuma günü gusletmek güzeldir, insanlara vacip değildir dediği bilinir. Cumhur ulemanın esas aldıkları birkaç delilin burada zikredilmesinde fayda var. Enes bin Malik, Cavi bin Abdullah ile Hasan Basriye'den peygamberin şöyle buyurduğu rivayet edilir. Kim Cuma günü abdest alırsa ne ala? bu yeterlidir. Fakat kim de gusl ederse bu daha faziletlidir. Şeyban'ın El-Hucce Ala Ehli Medine isimli eserinden. Diğer bir rivayet Abdullah Abbas'ın Abbas'a Cuma guslunun hükmü yani onun vacip olup olmadığı sorulunca şöyle cevap vermiştir. Hayır ama o gayet mükemmel bir temizlik yolu ve hayırdır. Kimi guslederse bu güzeldir. Gusletmeyin kimseye ise vacip değildir. Guslünün nasıl başladığını Sana anlatayım. Şimdi burayı lütfen e, dikkatli bir şekilde takip edelim. İş güç sahibi. Yün elbiseli halk, herhalde sizin gibi böyle pırlanta bir şekilde camiye gidiyor değillerdi. Sırtlarında iş yaptıkları için yorgun düşüyorlardı. Mescit dar ve tavanı gidi böyle geniş, ferah bir e, herhalde mescit düşünmeyeceksiniz değil mi? E, bu tür şartları ortaya koyduğumuz zaman, daha doğrusu o şartlara dikkate aldığımız zaman, tutup da herhalde e, Süleymaniye Camii'nde, yani İstanbul için düşünecek olursak, Süleymaniye Camii'nde yok, Sultan Ahmet'te ya da bulunduğunuz mahalle camii gibi herhalde düşünmemeniz gerekiyor. Yazın, yazın sıcak olduğu zaman her tarafında şu anda ne vardır? Klimalar. Çalışmaktadır. Pervaneler çalışmaktadır. Vesaire vesaire. Yani bütün bunlara dikkate alın. Giydiğiniz elbise belli. Mescid dar. tamam basık. Şimdi Hazreti Peygamber'in mescidini düşünmeniz gerekir. Sıcak bir günde Resulullah geliverdi. Halk gün elbiseleri içinde terlemiş, rüzgarda esince ter kokuları bazı insanlar rahatsız etmişti. Bu durumu gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey insanlar bugün geldiğinde guslediniz. Her biriniz bulduğu kokunun en güzelini sürünsün. Abdullah İbni Abbas der ki sonra Allah imkan ve güç verdi. Bakınız şimdilik. Önceden imkanlar nispetinde durumları neydi? Allah daha sonra onlara ganimetlerle biraz daha e, imkanlarını genişletti. Halk yünden başka elbiseler giydi. Çalışma şartları değişti ve Allah mescitlerini genişletti. İşte bütün mesele burada. Yani herkes şartların nisbetinde şartları bu durumunda e, bir e, belli bir pozisyon alabilmektedir. Ve Hazreti Peygamberin bu ifadeyi kullandığı dönem, kullandığı alan, kullandığı durum belli. Şimdi bu şartlara dikkate almadığınız takdirde Hazreti Peygamber'den nakledilen her bir rivayeti her bir rivayeti bütün umuma, bütün zaman ve şartlara bu şekliyle olan rivayetleri teş teşmil ettiğiniz zaman işte bu noktada sıkıntılar çekersiniz. Hanefi fıkıh ve hadis alimi tahavih kendisinden Resulullah'ın gusül emri rivayet edilen bir sahabi olarak Abdullah bin Abbas'ın Resulullah'ın gusül emrinin vücub için değil bir illetten yani mescitteki rahatsız edici durum sebebiyle temizlik kastedilmelidir kaynaklandığını, sonra illet ortadan kalkınca guslünün de vacip olmaktan kaltı kanaatinin olduğunu nakleder. Bir başka bilgiyi verelim. Amr'a kendisine Cuma guslünün sorulması üzerine Hazreti Ayşe'den şunu rivayet eder. Halk fizik olarak zor şartlarda çalışarak geçimlerini temin ediyor ve o halde mescide geliyordu. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gusletseydiniz ya buyurdu. Ayşe radıyallahu anh'a Abdullah ibn Abbas'ın belirttiği temizlik illetinden dolayı Resulullah'ın halkı gusle davet ettiğini ve dolayısıyla bunu onlara farz kılmadığını ifade eder. <gülüyor> Halbuki Ayşe kendisinden Cuma günü emri rivayet edilen ravilerden biridir. Hz. Ayşe ve Abdullah ibn Abbas'ın açıklamaları Cuma günü boy abdestinin temizlik illetinden dolayı tavsiye edildiğini göstermektedir. İbni Kuteybe Vefat Tarihi 276 Cuma gusülü buleğe ermiş her Müslümana vaciptir hadisiyle kim Cuma günü abdest alırsa ne ala ama kim guslederse ederse gusül daha faziletlidir. Hadis arasında bir çelişki olup olmadığı sualine cevap verirken ki bu arada şunu da ifade edeyim İbnü i Kutaybe'nin tevili muhtelifil hadis e, hadiste görülen ihtilafların e, yani zahirde gözüken ihtilafların çözümüne yönelik bir kitap yazmıştır. Bu da e, hadis müdafaası adıyla hadis müdafaası adıyla Türkçe'ye tercüme edilmiştir. Ben o kitabı almanızı ve kütüphanenizde bulundurup daha doğrusu o kitabı okumanızı size tavsiye ediyorum. Özellikle bu türlü konularda yani ihtilaflı e, gözüken, zahirde ihtilaflı gözüken rivayetler arasında yani çelişkili e, rivayetler arasında e, ki e, bir tevili ya da e, bir cem olayını cem derken uzlaştırıcıya ya yönelik olarak e, çözüm önerilerini e, önerilerinde bulunmuştur. Tipnotta vardı zannediyorum. Evet, bir muhtelif bir hadis Türkçe tercümesi Hadis Müdafaası diye tercüme edilmişti. Çevirinin de yazalım. Benim en son bildiğim e, Kayhan Yayınlarından Evet. Esen Türkçeye tercümesi Hadis müdafası Mihail Kırbaşoğlu Kayhan Yayınlarından e, çıkmıştır. Pek çok baskısı yapılmıştır. O kitabı almanızı e, tavsiye ederim. Dolayısıyla o e, o kitapta çelişkili gözüken yani, rivayetler arasında uzlaştırıcı e, tarzda bir takım formülleri ileri sürmüştür. İki hadis arasında hiçbir çelişki bulunmadığını, vacip kelimesini iki bayram kususunda olduğu gibi burada da farz anlamında olmayıp fazilet ve tercih manasında bir gereklilik olduğunu, şartları müsait olan için kususun efdal, olmayan için ise abdestin kafi geldiğini ifade etmektedir. Evet, burada da vermeye çalıştığımız verilen örnek, ilgili rivayetin zaman ve şartlarının daima dikkat alınması gerektiğini, Hazreti Peygamber'in hangi şartlarda bunu söylediğinin bilinmesi gerektiğine dair ufak bir örnekti. Bunlar harekete sadece tarih kitaplarına sadece hadis kitaplarındaki rivayetlere değil hadis kitaplarıyla alakalı olarak yazılmış olan diğer eserlere de bakılması gerektiğine dair bir yöntem olarak söylüyorum. Ya da bir araştırmacı zihninde sahip olarak böyle bir gerekliliği olduğu böylece ortaya çıkmış oluyor. Evet, şer Manil Ma maan asar şu dipnota geçen eser isimleri oldukça önemli. Bunları e, en azından hafızamıza yer etmemiz gerekiyor. Mesela şer i asar bunlardan bir tanesidir. Tevî-i Hadis biraz önce söylemiştim ben. İbn-i El-Muhalla isimli eseri Şeybani'nin El-Hucce Ala Medine isimli eseri İmam Muhammed'in bu. Tanevi ya da Tanevi olarak yaygın olan Galat şeklinde Tanevi'nin İla-i Üssünen eseri Hanefi fıkıh üzerine hadislerin tasnif edildiği bir kitaptır. Evet dua istemek konusuna gelince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem umre yapmak için kendisine izin isteyen Ömer bin el-Kattab'a şöyle demiştir Duana bizi ortak et ve bizi unutma kardeşciğim." şeklindeki bir rivayetten hareket edilerek konu başlığımızda dua istemek Hz. Ömer ilgili rivayetin e, kaynağına baktığımız zaman önce bakın bunu kasten yapıyorum ki bir rivayeti okuduğunuz zaman diyelim mesela şöyle bir rivayet okudunuz Türkçe açıklamasını ya da bir başka dilden ya da Arapçasını her neyse okuduğunuz zaman e, ilk önce bunun hangi kaynakta geçtiğini otomatik olarak yani kendiliğinden bakılması gereken bir e, harekettir. Nedir? Duana bizi ortak et ve bizi unutma kardeşciğim İlk sorulması gereken soru Öncelikli olarak bu hangi kaynaklarda zikredilmektedir? Hemen kaynağına bakıyoruz. Ebu Davud, yani hadis kitabı olarak tabii, Bitir bölümünde, Tirmizi'de, Avaat bölümünde, İbn-i Mace, Menasik bölümünde, demek ki temel hadis kaynaklarında bu rivayet geçiyor. Hadisin sıhati konusunda da hadisin senedi Hasan Said'dir ifadesi yer almakta. Hasan tabiri geçmişse bunun anlamı, bunu kim kullanmıştır büyük bir ihtimalle? Elbetteki Tirmizi. Dolayısıyla ilk rivayet okuduğumuzda rivayetin doğrudan kaynağına bakmış olmak aynı zamanda bizim e, zihnimizde, belleğimizde o rivayetin ilk temel hadis kaynaklarına geçip geçmediğine dair bir düşünceyi de beraberinde getirecektir. Hz Ömer'in, e, Resul-i Ekrem'in gayet e, Latif ve dokunaklı bir üslupla kendisinden dua talebi karşısında oldukça müteessir ve müte mütehassis olur. Ve öyle bir şey söyledi ki ona mukabil dünya benim olsaydı o kadar sevilmezdim diyerek duyduğu coşku ve heyecanı dile getirir. İşte burada bahsedilen e, konu şudur. Bir başkası e, için dua etmiş olmak. Hazreti Peygamber'in e, hakikaten e, önemli bir şey. Dua ve zikir. İnanmış bir kalp için hayati bir zaruret. Balık için su ne ise kalp içinde dua ve zikir odur. Resulüm ki, duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Ayeti mutlak manada duanın önemini gösteren beyanlardan sadece birisidir. Ha bu arada şöyle bir ifade var. Hazreti Aşe, Resul-i Ekrem'in özü dualarını, el-cevâmiya'minet dua olarak ifade ediliyor. Kavram olarak sevdiğini özü olmayan dua cümlelerini terk ettiğini haber verir. Ee, Bazı gereğinden fazla yani e, süsleyerek, püsleyerek dualar yapılıyor. E, neyse ben ona, o konuda bir şey demeyeyim. Herkes içinde nasıl geliyorsa e, içinden gelenlerin nasıl e, ifade, ettiğine, ifade ettiğine karşı herhangi bir şeyim yok benim. Fakat e, insanların huzurunda, insanların huzurunda gereğinden fazla ve e, böyle allayarak, pullayarak e, işten geldiğini, olma, işten e, gelmediği gayet açık ve net olan, böyle gayet sırıtan dualara aranızda ev imam, imam arkadaşlarımız varsa ya da hizmet ehlinde olan insanlar varsa bu noktada yani, Müslüman kardeşlerimize yardımcı olan ya onlara Kur'an-ı Kerim okutan e, bayan kardeşlerimiz varsa Allah rızası için böyle e, yani bıktırıcı duaları dualardan uzak durmak lazım. Bazen bir bakıyorsunuz e, 10-15 dakika dua sürüyor. 10-15 dakika dua sürmez. Yani şimdi yaşlı teyzeler bayılıyor diye bu kadar ya yapmayın gözünü seveyim şimdiki birilerinin hoşuna gidiyor diye tamam ama yani Doğa, doğa öyle bir şeydir ki özden gelmeli, içten gelmeli. İçten gelmiyorsa sırf başkaları ya yani aklımı almıyor, hakikaten aklımı hapsala mı almıyor? Başka insanların e, hoşuna gitsin diye bir ibadet tarzı bir başka şekle bürünmez. Doğa içten gelmelidir, hakikaten içten gelmelidir. Tamam herkesi kucaklarsınız, kap, e, kapsayıcı bir şekilde dua edersiniz de. Yalnız böyle e, gerçekten ifade etmekte zorlanıyorum. Yani serbest bir ortamda olsam ifade ederim de. Bazen bir bakıyorsunuz, e, 10-15 dakika dua edilir Allah aşkına? Acaba Hazreti Peygamber'in yani ne kadar nasıl dua etmiştir? Bakınız, özlü duaları vardır Hazreti Peygamber'in. Gerçekten özlü duaları vardır. O dualarda nedir? İnsanlar, i̇nsanlar işten geldiği gibi dua etmesini bilmeli. Bir. Birincisi bu. İkincisi, konuya çok fazla girmek istemiyorum. Şimdi girersem e, ipin ucu kaçar. Bu sefer diğer ders e, zaman kalmaz. Dua, esasında dua imanın karşılığıdır. Yani şimdi buradaki e, duanız ifadesinin aynı zamanda e, imanız olmasaydı Rabbim size ne, de, ne diye değer versin şeklinde de ifade edildiği anlaşıldığını göz ardı etmememiz gerekiyor. Dolayısıyla da e, salt anlamda dua değil. Dua işten gelerek bir şey yapmamaya, özellikle yapmamaya gayret etmek. Yani neyi yapmamaya? Nehileri ya da haramları yapmamaya gayret etmek gibi bir husus bir de Allah'tan sabır dilemek yapılan şeylere karşı yapılan iyi şeylerin daima bereketin artırıcı yönde Cenab-ı Hak'tan yardım istemek destek almak için dua edilir ama bunun haricinde biraz önce bir arkadaşımızın dediği gibi yani yaşlı teyzelerin hoşuna gider ayrı bir şey fakat ondan hoşuna gidiyor diye işi biraz çirizinden çıkartmamamız gerekiyor <gülüyor> hele bazen öyle de dua ediliyor ki yani sanki insan döver gibi dualar da edilmekte. Yani televizyon ekranlarında görüyoruz. işte belirli gün ve gecelerde yapılan dualarda vesaire de görüyoruz. Yani adamın eli bir aşağı bir iniyor bir yukarı çıkıyor. Yani böyle dua olmaz. Etmeyi ya, bu kadar olmaması lazım. Kendimizi gülüş duruma düşürmememiz lazım. Dua gayet sessiz olur. Gayet sakin olur. Ve işten geldiğince yapılması gerekir. Yani eller bir yukarıya iniyor, bir aşağı iniyor. Yukarıya aşağı böyle dua... Artık bu seremonun serimanı, niteliğine bürünmüş demektir. Yani yerin dibine batırarak, çıkararak dua edilmez. Dua gayet sakin, sessiz bir şekliyle, kişinin kendisiyle beraber cemaatte <gülüyor> dua edeceğiz zaman. Bazen insan bakıyorsunuz dua ederken ya da dua ettirirken dahi insan harpten çıkmışa dönüyor. Lütfen artık bazı şeyleri... Karşı dik durmamız lazım. Bazı şeylere karşı e, samimiyetimizi ortaya koyucu evet bu gayet önemli. Samimiyetimizi halis bir şekliyle, sade ve bağlıksız, çağlıksız bir şekliyle artık ona dua demiyorum ben. E, bağlıksız, çağlıksız bir şekilde bu duayı belli bir şeye getirmemiz gerekiyor. Belli bir hizaya getirmemiz gerekiyor. Dua ediş formu her neyse. Dolayısıyla bu noktada Gerek televizyon ekranlarından olsun. O televizyon ekranları yok mu o televizyon ekranları? Yani e, hiçbir şey demiyorum. Hiçbir şey demiyorum derken aslında çok şey söylüyorum da. Allah bizim e, Allah bizi popülizmden uzak eylesin. Aklımızı, fikrimizi bu popülizm hastalığına adı, sanı, cismi, cinsi ne olursa olsun, unvanı, şunu, bunu, ne olursa olsun fark etmez. Yapmayın. Etmeyin. Gözünü seveyim. Bir... E, ufak bir şöhret uğruna ya da şöhret kazanmak için ya da insanların dikkatini çekmek ya da insanlara karşı hoş görünmek, efendime söyleyeyim başkaları desinler diye e, ibadetlerimize yani, halel getirmeyelim. Yani gülüş duruma düşürmeye e, çalışmak gerekiyor. İbadet özden gelmeli, işten gelmeli, samimi olmalı ve olduğu kadarıyla olmalı. Söz, e, aşırı derecede süslü, püslü bir takım edebi, e, işin edebiyatı yapılır ayrı bir şey ama o dua formunda yapılacaksa e, o tamamın farklı bir konumda diye düşünüyorum ben. Evet burada burada bir şey var. E, Hazreti Peygamber dahi, Hazreti Peygamber dahi yani e, bu noktada kendisine dua edilmesi için bir sahabisinden yardım istiyorsa... Hz. Peygamber bile kendisine emin değil. Bu noktada. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim. E, Fetih Suresi'ndeki belki bunu bir başka zamana e, sarkıtmak lazım. Eserse bunu e, tefsir hocalarınıza da sorabilirsiniz. Ya da siz kendiniz araştırın. Niye tefsir hocalarına e, soracaksınız? Artık okuması okuma yazmayı biliyorsunuz. Nasıl olsa. Yani Tefsir kitaplarından nasıl ve ne şekilde istifade edileceğini, edileceğini bildiğiniz için İnsa fatahna alki fatahmi bina, li aferrik ma taqdim min zempki ve ma taakhir <gülüyor> ve yedimni yamete ve alki bihdeki sallat müstaqimadiye başlayan ayet kelimedeki zemp kelimesinin ne anlama geldiğini, evet zemp kelimesinin ne anlama geldiğini lütfen şöyle bir bakın bir araştırın bakalım gerçekten Hazret Peygamberin orada kastedilen e, zemp kelimesi günah anlamında mı? Yani senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışladı şeklinde mi anlaşılması gerekiyor sürekli yoksa başka bir anlamı da ya da e, onu başka bir forma dönüştürebilecek bir başka anlamda da yüklenmiş midir? Bir de ona bakarsanız herhalde iyi olur diye düşünüyorum. Böylece de bu soruyu atıp e, 8. ünitli içerisinde yer alan Cuma ve Cuma namazı ve dua ile ilgili bu kısmı burada e, bitiriyorum. Ee, şöyle bir 10 dakika bir ara verelim. Ondan sonra da nesai ve sünün hakkındaki bilgilere e, oradan devam ederiz. Evet. 10 dakika bir ara veriyoruz. Şimdi mola.